Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ümmetinin mümin erkek ve kadınlarına hitap ederken çok meşhur bildiğimiz bir hadisinde buyuruyor ki, ''Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz.'' Şüphesiz bir devleti yöneten devletin başındaki kişi bu anlamda bütün vatandaşlarından sorumlu. Bir belediyede görev alan, o belediyenin sorumluluk alanındaki işlerden sorumlu. Bir dairede müdür olan, bir okulda müdür olan, bir sınıfta öğretmen olan, o yetki alanından sorumlu. Bu bölümünü bir kenara koyuyoruz. Ancak biz evlerimizde mümince bir planlama yaptığımız zaman, Bismillah elimize kalem alıp şöyle ilk başlıkları belirleyelim planımızda deyince karşımıza çıkacak olan bu hadis-i şerif muhakkak bizi yönlendirecektir. Evin erkeği o evin çobanıdır. Evin kadını o evin çobanıdır. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hani erkekler evden sorumlu dolayısıyla kadın rahat şeklinde anlaşılmasın diye o hadisin devamında kadın da evinin çobanıdır şeklinde uyarı yapıyor. Çünkü bir ev ne tek başına Erkekle ev olur, ne de tek başına kadınla ev olur. İkisi birleştiği için zaten aile ortaya çıktı, ev ortaya çıktı. Peki Kur'an-ı Kerim'imiz erkeklere kavvame yani sorumluluk farkı yüklemedi mi? Yükledi. Neden? Bir şirket de kursanız birisini şef yapmanız lazım orada. İş bitmez yoksa. Hesap sorulurken şeften iş nasıl yürüyor diye hesap sorulur. Bilgi alınır. Aynı şekilde evde de herkesin bir sorumluluğu var. Ama bu evin dışarıya karşı da bir temsil... Kimliği olması lazım Bir kişinin Evi temsilen Dışarıda iş yapması lazım Bu erkektir Hiçbir şekilde Erkeğin iki imza hakkı yok Ya da erkeğin Mesela namazlardan bazı indirim alıyor Evde yönetici olduğu için Huzur hakkı alıyor Böyle bir şey yok Kavvame hakkı Yani erkeğin evde yönetici olma hakkı daha fazla sorumlu olmak. Allahu Teala'nın huzurunda daha fazla hesap vermek demektir. Kur'an-ı Kerim bunu çok açık bir şekilde beyan ediyor. Erkeklere kavvama hakkı verildi. Çünkü onlar harcama yapacaklar buyuruyor. Evde oturamaz erkek. Keyfi bir tatile çıkamaz evin maişetini temin etmek zorundadır. Bu farklılıktan dolayı erkeğin bir puan üstte olması gerekiyor. Bu ne kadına ne de çocuklara evdekilere diyelim zulmetme, despot davranma hakkı değildir. Allahu Teala öyle bir yetki erkeğe vermemiştir. Sorumluluk ve yöneticilik vermiştir despotluk hakkı kendine hizmet ettirme hakkı vermemiştir netice olarak kardeşlerim evlerimizin Müslümanca planlandığında oluşacak şeklinde o evde herkesin kendi yetki alanında çoban olması ortaya çıkar. Buradaki çobanlık çok yüzeysel anlayıp yani eve koyun getireceksin, koyunlara bakacaksın evde anlamında değil. Elbette siz böyle anlamıyorsunuz. Ne demek istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Niye çobana benzetiyor? Yani bir aile en az kuzuların kurt tehlikesi Ormanlarda, meralarda yaşadığı kadar Düşman tehlikesi yaşar Her aile için geçerlidir bu Bu düşmanın adı Bazen nefis olur Bazen şeytan olur Bazen komşu olur Bazen düşman olur Şimdi medya olur İnternet olur Olur Gittiği okul olur Arkadaş grubu olur Yuvalarımız kesinlikle bir düşman tehdidi altında olmaya devam edecektir. Kıyamete kadar bu değişmeyecek. Hatta değerli kardeşlerim, hepimiz duymuş olmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şeytanın en büyük arzusunun, aile dağıtmak olduğunu her aile dağıldıkça dağılan bir aile ortaya çıktıkça bundan çok mutlu olduğunu haber veriyor bize. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gününde de ondan sonraki zamanlarda da dünyada insan devam ettikçe aile devam edecek çünkü aile olmadıkça insan olmaz. İnsanın Gelişmesi, büyümesi aileye bağlı. Çoğalmak aileye bağlı. Aile devam ettikçe şeytanın hırsı, arzuları, yıkma planları da devam edecek demektir. Bize düşen nedir o zaman? Ailemizi saldırılara karşı, tehlikelere karşı koruyacağız. Erkek çobandır. Dışarıdan saldıran kurtlara karşı koruyacak hanım kadın anne hangi vasfıyla bakıyorsak o o şekilde görülecek o da iç düşmanlara ve içerden ürüyecek mikroplara karşı huvayı koruyacak peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu uyarıyı yapınca yani evde herkes çobandır. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Hepiniz kullukum hepiniz demek. Hepiniz çobansınız. Ha bütün erkekler mi kastedildi burada? Wal mar'atu mes'uletun an ra'iyetha. Kadın da kendi sorumluluğundan mesuldür. Demek ki erkek ve kadın Ailenin hem ekonomisini, hem sosyal kimliğini, hem de dinini koruyacaklar. Bundan hiç tereddüt etmeden şöyle bir şey çıkarabiliriz. Kıyamet günü, ailemiz, evlerimiz, bizim hesap konumuz olduğunda yani... Allah-u Teala sizin ev raporunuz diye sahifeler şeklinde bize verecek. Yani sizin filan yerdeki karı koca olduğunuz evinizin mesela 30 sene sürdü, 30 senelik raporu. Biz orada kaçırılan namazlardan, krediyle, faizle alınmış evden, kul hakkı yenmiş, filan harama bulaşılmış, veyahutta, namazlar kılınmış, Kur'an'lar okunmuş, salih çocuklar yetiştirilmiş, ise ne varsa göreceğiz onu. Yaptığımız iyilikler, karşımıza çıkacak, sevap olacak, yaptığımız yanlışlar, karşımıza çıkacak, vebal olacak. Bunlar hayatımızın bütününe ait sevaplara, ve günahlara ilave edilecek sevabı çok gelen cennete günahı çok gelen namazı billahi teala Allah'ın affını uğramazsa cehenneme gidecek kardeşlerim şimdi burada ev raporumuz bize verildiğinde bu ev raporumuzun okunmasında karı koca yani evin kadını ve erkeği Beraber bunu okuyacaklar. Orada erkek Allahu Teala'nın huzurunda bu kadın şirretti ya Rabbi onun için ben beceremedim bu işi diyemez. Kadın ya da tembel kocamdı. Hiç ilgilendiği yoktu sadece mutfaktan e, sorumluymuş gibi davranırdı. Elitik parasını öder gerisine karışmazdı diyemez. Çünkü Allah Celle Celaluhu Adildir Mutlak bir adaleti vardır Allah'ın Kimsenin Kimsenin yükünü taşımasına Rızası yoktur Allah'ın Zaten Kur'an kanun koymuş Kimse kimsenin yükünü taşımayacak buyuruyor E peki nasıl hesap sorulacak Be kardeşlerim Erkeğin sorumluluk alanı var Çocuklarının onurlu yaşamaları için onlara rızık temininde neler yapmış, evi dışarı karşı nasıl temsil etmiş gibi kadının da sorumluluğu var. Kendi çapında erkeğin evi geldiğinde ayette buyurulduğu gibi huzur kaynağı olmuş mu? Erkeğin yiyeceğinde, içeceğinde sıkıntı oluşturmuş mu, israf etmiş mi? Çocuklarına Bakıcılık mı yapmış, ana, analık mı yapmış gibi. Yani biz kıyamet günü elimizde bu yaptı yaramazdık ya Rabbi. Haşa. Diyecek bir halimiz yok. Bizim sorumluluğumuzu soracak allah Teala zaten. Onun için hepiniz çobansınız. Uyarısı bütün insanlaradır. Kıyamete kadardır. Bütün Müslümanlar benim... Çobanlık alanlarım var. Mesela nasıl hepimiz meradayız çobanlar ama benim 20 tane koyunum var onu bekliyorum. Öbürünün 8 tane ineği var onu bekliyorum. Gibi. Ev bir mera. Bu merada hepimizin güttüğü mahluklar var. Çocuklarımız, evimizin izzeti, onuru, evimizin ibadet ortamı herhangi birisi ise. Bu sebeple kardeşlerim şu Düşünce zihnimize yerleşsin. Bu ev hepimizin sorumluluğu altında. Mü'mince bir planlamada bu şart. Bu sorumlulukta bir tane işletme şefi var. Onun adı da erkek. İşletme şefi ve diğer işçiler hepimiz Allah'ın kullarıyız. Allah'a çalışıyoruz. Bu sanayi kavramlarıyla konuşayım. Allah'a çalışıyoruz biz. Benim erkek olarak sorumluluk alanım belli. Kadının sorumluluk alanı belli. Çocukların, onlar da çoban. Onların da sorumluluk alanları belli. Bu görevleri de Allah verdi. Birimiz öbürümüze yük bırakıp gidemeyiz. Kıyamet günü böyle uyduruk mazeretler olmayacak. Peki bu çobanlık alanında her şeyden önce en önemli dikkat edeceğimiz şeyler nelerdir? Bir, çobanlığımızı asla zulüm hakkına çevirmeyeceğiz. Ben çobanım. Acıkınca kuzulardan birini kesip mangal yapıp yiyemem. Öyle çobanlık olmaz sürüyü sağlam köye geri getireceksin dolayısıyla arkadaşlarıyla muhabbet edip çocuklarının eğitimini, sağlığını ihmal eden bir anne olamayız arkadaşlarıyla geziye gidip çocuklarını evde yalnız bırakan, eşini yalnız bırakan bir erkek olamayız sorumluluğumuzu sömürmeyeceğiz bir ve bunun bir parçası da evde kaç kişi isek mesela iki karı koca üçte çocuk var beş kişiyiz bu evde beş can beş mü'min var demektir her mü'min hani mecazi olarak bir şey anlatılıyor ya bize Kabe'den daha değerli insan olarak dolayısıyla Kabe'den, Kabe'nin taşlarından tabii mukaddesinden değil. Çok daha değerli beş canız burada biz. Onurumuz, şahsiyetimiz çok değerli. Birbirimizin şahsiyetini yıpratmayacağız. Yine dinleyen kardeşlerimden, izleyen kardeşlerimden af istirham ederek bir örnek vereceğim. Yani lütfen bunu zorunluluk aldım anlatırsam çok iyi anlaşılır diye anlatacağım. Bir çocuk 5 yaşında normalde yatağa idrarını kaçırmaz. Bir küçükken 1-2 yaşında tuvalet alışkanlığı oluşuncaya kadar olur çocukta. Ama bazı çocuklar 7-8 yaşında 10 yaşında yatağa kaçırdığı olur çocuğun şu bu özelliğinden oluyordur. Tedavi gerekir gerekmez. Onlar ayrı bir mesele. Ama olabilir. Çocuk da insan neticede. Elbette anne yatağı temizlemek durumunda ve bu onun için bir meşakkat. Hele rahatsızsa kadın Allah yardımcısı olsun. Ama bu bir yuva. Bu yuvanın içinde olup biten bir şey bu. Bir afet değil. Çocuk idrarını kaçırınca alt kata sızdı, komşular rahatsız oldu denecek bir olay değil. Baba bile bunu bilmemeli evde. Fakat bir anne düşününüz. O gün akrabalar, arkadaşları, misafir geliyorlar. O çocuk 7 yaşında diyelim. O çocuğun 1 yaş büyük, 2 yaş büyük denkleri, kuzenleri geliyorlar. O akrabaların yanında o çocukların yanında, o anne, işte bizim çocuk hala yatağa kaçırıyor, öğleye kadar onun çamaşırlarını ancak yıkadım, koca yatak yıkayamadım bir dediği anlatıyor. Bu, şüphesiz vatana hıyanet gibi bir suç değil, içki içmek gibi bir haram değil. Anne bu, konuşur. Fakat, o çocuk 20 yaşına geldiğinde, o çocuğun kuzenleri, bir kere, beş kere, on kere böyle boş boğaz bir sözden dolayı yatağa kaçıran çocuk diye adını çıkardıkları o çocuğa hangi gözle bakacaklarını tahmin etmeliydi o anne. İyi okula verdik, iyi imam hatip'e verdik seni demekle çocuk eğitilmiyor. Annesinin onurunu zedelediği çocuk bu ümmetin Göz nuru olacak çocuğu çok zor olur. Neden annesi babası ayrılmış çocuklar umumiyetle sorunlu oluyorlar? Biri oraya çekiyor, biri buraya çöküyor, çocukta şahsiyet kalmıyor. Ondan dolayı. Bunu sadece bir örnek olarak verdim. Çobanlığa aykırı bir kural bu. Çocukların onurunu korumak her şeyden evvel evin büyüklerinin hakkıdır, görevidir. Kendi onurum bu senin aslında. Ben bunu çok çapraz bir köşe örnek verdim. Daha geniş örneklerde alınabilir. Çocuklarımızın salih ve salihah insan yetişmeleri çobanların görevi. Çocuklarımızın sağlıkları, organlarının korunması, dirayetli vücut sahibi olmaları çobanların görevi. Çocuklarımızın iffetlerine dikkat etmemiz, çocuklarımıza iyiliği emredip Kötülükten alıkoyacak ruh vermemiz, çobanın görevi, çocuklarımızın sosyal ilişkilerinin, şeriatımızın kurallarına göre düzenlenmesi, çobanların görevi ve çocuklarımızın eşler arasındaki sorunlar, muhtemel sorunlar içinde kobay olarak kullanılması, kalkan olarak kullanılması kesinlikle büyük bir veval. Bizim evlerimiz mescittir, camidir. Bizim evlerimiz medresedir. Böyle yuvarlak, abuk subuk işlere ayrılacak bir vakit ve zemin bizim evlerimizde yoktur. Unutmuyoruz kardeşlerim. Hepimiz bu evde çobanız. Hepimiz sorumluyuz. Soracak olan da Allah'tır. Celle Celal. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir daha görüşürüz.